Oh. Rasul o sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı indirmiştir. Bilinmelidir ki Allah'ın ayetlerini inkar edenlere için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak üç sahibidir. Furkan hakkı batırdan doğruyu yanlıştan ve iyi kötüden ayırdeden hükümler dede. Kur'an-ı Kerim isimlerindendir. Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'ın izni kalmaz. Rahimler sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Altyazı Sana kitabı indiren de O'dur. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihdir. Kaderinde eğilip bulunan fitne çıkarmak ve onu terbil etmek için ondaki müteşabih ayetlerinin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payesi olmuş. Paye erişmişler ise ona inandır. hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak akıl feri sahipleri düşünür. Bazıları ve rasiblere kelimesinin başındaki vav harfini bağlaç kabul etmişlerdir. Harf atif'tir. Bu takdirde mana şöyle olmaktadır. Halbuki onun terdini ancak Allah ve ilimde yüksek failesi olan. bu seviyeye erişenlerdir. Bu anlayacak böyle Kur'an'daki muteşabihi ayetlerin manaları zaman içinde ilmin gelişmesi ile çözülecektir. Muhkem ve muteşabih bile terim olup muhkem ayet manası açık, seçik, anlaşılan ve tereddüde yol açmayan ayetdir ise muhkemin zırhlıdır ve manası tam olarak anlaşılması mümkün görünmeyen ayeti ifade eder. Onlar şöyle yakarlar. Rabbiniz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme. Doğru yola ilerledikten sonra kalplerimizi eğritme ey Allah! Bize tarafından rahmet başla Lütfü en dolu olan sensin. Rabbimiz gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sürün. İzlediğiniz için كذبوا <تصفيق> بآيات <تصفيق> Diler karşısında zafer sunumların olmuştur. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri ise Bunları apacık kendilerinin iki misli gören kafirdir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Zeyn çok iyi görürüz. Ayette sayılan dünya nimetleri ve dünya güzelliğinin insana sevdirildiği ifade edilmiştir. Bu da tabidir, dıştadığıdır. Dünyevidir. Esasen insanoğlunun Nefsini ve nefsini devam ettirmek için bu nimetlerden belli ölçüde istifade etmek zorundadır. Ancak insan bunlara kul, köle olmamalıdır. 15. ayette bunlardan daha güzeli gösterilmiştir. Çünkü önceler ne kadar güzel olursa olsun geçicidir ilkinciler <gülüyor> <lakse> devam eder <gülüyor> um. yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Din kelimesi itaat ve ceza ve millet ve şeriat manalarına gelir. Peki gerçekte dinin anlamı nedir? Din Kur'an tabiriyle bir hayat sistemi ve aynı zamanda bütün kulların fiilleriyle Allah'a itaat ve boyun ehlisidir. Ve onun sisteminden başka bir sistemi tanımamaktır. Aynı zamanda onun göndermiş olduğu ilahi sistem dışındaki sistemleri, kanunları ve Kur'anları reddetmektir. Bu konu Yusuf suresinde din kelimesinde sistem ve yasa anlamını bulmaktadır. Ve yine bu konu Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde belirtilmiş. Özellikle de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi 76. ayette dinin anlamını bize şöyle belirlemiş. كَذَا لِكَكِبْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَهْخُدَ أَخَاهُ سِيْدِينِ <Sessizlik> مَنَكٍ Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Yusuf'un kardeşiyle yapmış olduğu hukuki muamelesinde kardeşi dünyanın yanında alıkoymak isteyince Firavun kanunlarına göre yargılamayı istediği bir zamanda Cenab-ı Hak biz onun kalbine tasarruf ederek babasının şeriatına ve yasalarına göre yargılamasına emredik, buyuruyor. Bundan da anlaşılıyor ki ayette din-i melik kralın hayat sistemi anlamına gelmekte, yani dinin yasa ve kanun ve sistem olduğunu Kur'an belirtiyor. Yusuf'un babası Peygamber olup onun şeriatı ve hayat sistemi ilahi sistem olduğundan Firavun'un hayat sistemiyle tamamen birbirine ters iki ayrı sistem olduğunu bunu da Kur'an-ı Kerim din kelimesiyle bize açıklama Demek oluyor ki İslam dini sadece Hırzbiyat ve Yahudilerin ve bugünkü onların uşakları olan tağutî sistem hayranlarının uygulamakta olduğu şeriat dışı sistemleri masum uzmanlara meşhur bir sistem olarak yutturanların anladığı gibi İslam ruhani bir din değil. Aynı zamanda evrende bir hayat. Müslümanlar bunu baştan beri böyle adlanmışlardır. Bugün maalesef bize İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'i Allah kelamıdır diye sunanlar, onu baş tacı edip öpenler, onun içini boşaltarak ruhundan uzak, kastetmiş olduğu mana ve mefhumundan uzak bir İslam'a ve Kur'an'ı sunmakta derler. İşte sekülerizm, laiklik, yani laik sistemle din İslam'ın korunmasını garanti altına aldık diye yalan ve iftira etmektedirler derler. O adamlar ki içi boşaltılmış, o camiler ki Ruhundan saptırılmış, o Kur'an ki radyo ve televizyonlarda hatta Londra ve Maşikton'da Paris'te, İsrail'de bütün dünya başkentlerinde yayınlanarak insanları ve Müslümanları kandırmak için bir araç olarak kullanmaktalar ve güya bakın biz Kur'an'ı yaşatıyoruz mesajını veriyor Müslümanlar da bu yayınlanan Kur'an'ın anlamını anlamaktan aciz bırakılmışlardır. Onlar dinle devleti birbirinden ayırarak, tağudî sistemle batı kanunlarını Müslümanların hayatına uygulamak, Kur'an gerçeğini saptırarak batı düzmecesi olan demokrasiyi, Müslümanların bir inancı, sanki İslami bir akideymiş gibi yerleştirdikten sonra onlara sapıttırılmış yüce İslam akidesini sanki garanti ediyorlarmış gibi çağırıyor ve gelin cami yapın, okul yapın size dün hürriyeti veriyoruz diyerek dininizi sonuna kadar ruhani bir şekilde yaşayın diyerek saf Müslümanlar kandırılmıştır. Bugünkü Müslümanların İslam anlayışı ve Kur'an'ın gerçeği ve gerçek ruhu bu değildir. İslam ve Kur'an tamamen İslam'ın ilk günlerindeki cahiliyet önemiyle karşı karşıya gelmektedir. Nasıl ki o bunun insanlara Allah'a inanıyorsa ve onun yanında şirk koşuyor Allah'a ve onun sistemine ortaklık akidesi inancı taşıyorlarsa bugünün insanı da Allah'a inanıyor ve onun sistemine ortaklık taşıyor. Allah bunu yap yapılan fiillere de şirk ifadesiyle cevap veriyor. Ne ki, puta tapanlar hakkında şirk yapıyor, müşriktir, kafirdir diye yargılanırken, taahhütlerle hükmedenler, Allah'ın yasasını şeriatını değiştirenler, şirkle yargılanmıyor. Onlara müşrik denilmiyor. Onlar Kur'an okumuyorlar. Ve bu dinin de ruhunu bilmiyorlar. Kur'an'ın tamamını okusunlar ve allah Teala'nın şu ayet-i kelimesine baksınlar. Ve in ata'atumun innekum lemşri. Eğer onlara itaat edip de uyum sağlarsanız siz de müşriklerden olursunuz. O günün müşrikleriyle günümüzdeki müşrikler eşdeğen içindedirler. İşte Kur'an'ın da genel ifadesi budur. Sayın Profesör Seyyid Kutum Hazretleri fizilad Kur'an'da Yusuf Suresi ayet 40'ı şöyle açık. Yargı ve hüküm ancak Allah'a aittir. Ona ibadet edin, ancak ona ve onun yasasına uyarak koymayın. Bu ayeti kelimeyi açıklarken şunu iyi anlamamız gerekir. Muhakkak ki uluhiyetin ilahlığın özelliğinden en önemlisi hakimiyet ve yargı özelliği. Bunu insanlardan bir toplum alır, kendine mal ederse, kendini ilah yerine koymuş ve onun özelliğini kendine almış olur. O insanlar da onun kuludur, onun dinindendir, Allah'ın dininden değildir. İslam'da en önemli meselelerden biri de akide ve inanç meselesidir ki buna ilahlık ve buna ilahlık ve ibadet, itaat, eşitlik, insanlık, hürriyet ve neticede insanlığın yeniden doğumu dahildir. Asıl mesele iman ve öfü, İslam ve cahiliyet meselesidir bugün. Kur'an'ı iyi okuyup ve iyi anlama çözümdür. Çünkü maalesef Müslümanların inancına virüs yerleşmiştir. İslam kelimesine de şu verilmektedir. İtaat etmek ve bağlanmak, selamete kavuşmak, ibadette ihlaslı davranmak, yukarıdaki ayette İslam'dan tek Allah inancına dayanan ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletiyle kemal noktasına ulaştırılmış bulunan ilahi düzgürlerin bütünü kastedilmektedir. Eğer sizinle tartışmaya giderlerse dek bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ey kitaba ve ümmilere de siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen yalnızsa duyurmak tebliğdir Allah kullarını. فإن حَمَّدَ Ahiret de istemese de Allah hak diğerine hakim kılacaktır. Amel'in dünyada boşa gitmesinin bir manası da ömür sermayesini boşa harcamak, ahiret için bir şey kazanamadan ölüm. Al uh -oh. Okay. okay. Resul kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin hallerini görmez ki aralarında hükmedilmesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra işlerinden bir grup cayana geri dönüyor. Onların bu tutumları bize ateş sadece sahibi günlerde dokunacaktır demelerinden ibarettir. Onların vaktiyle uydukları şeyler de dinlerin hakkında kendilerini yanıtmıştır. Fakat onları gelmesinde şüphe edilmeyen bir gün için topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğramazsın herkese Kazandığı şeyleri tas zaman ödendiği zaman halleri ne olacaktır? Rasulümdeki mülkün gerçek sahibi olan Allah, sen mülkün dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden de geri alırsın. Dilediğini yüceldir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Dur! Dönüş yalnız Allah'adır. Ayette yazaklanan dost kafirlere karşı gönlünden bağlanma ve müminleri bırakıp da onlara ilgi ve sevgi gösterme manasındadır ki dostluktur. Buna karşılık bir Müslüman devletin başka bir Müslüman devletleri bırakıp da onların aleyhine olmamak şartıyla kabirlerle barış imzalaması ve başka bir gayrimüstü devlete karşı işbirliği yapması caizdir. De ki içindekileri gizleseniz de açığa olursanız da göklerde ve yerde olanları da o bilir. Allah her şeye kadir. Müfessiz Meyzabi bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Eğer kalplerinizde kafirlere karşı bir sevgi ve dostluk meyvi varsa onu saklasanız da açığa olsanız da Zira göklerde ve yerde olan her şeyi bilen Allah, elbette sizin gizlinizi de aşikarınızı da bilir. Ayrıca bu kafirlere dost olmanızı yasaklamasına rağmen yine de siz bundan vazgeçmezseniz sizi cezalandırmaya da Kısaca onun muttali olmadığı ve cezalandırmaya gücünün yetmediği hiçbir şey, hiçbir kötülüğü ve isyan bulunmadığına göre emrine asi olmak cürvetini göstermeyin. Ya <Gülüyor> mu ما عملت من خير نقدره وما عملت من سوء Da karşısında hazır bulduğu günde insan isteyecek ki ile kendisi arasında uzun bir mesafe bulur. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Resulüm de ki,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 Allah birbirlerinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kırdı. Allah eşiten de bilendir. İbrahim ve İmran ailesinden maksat müfessirlerin çoğunluğuna göre Onlardan sonra gelen... Meryem'e hüznu kabul gösterdi, onun güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabedine her girişinde orada bir rızık bulur ve ey Meryem, bu sana nereden? rızık verir, derdi. Zekeri Aleyhisselam Hazreti Meryem'in tehlisinin kocasıydı. Ayette ifade edildiği gibi Hazreti Meryem'in belki Magdes'te bakımına Zekeriya üzerine almıştı. Merime özel bir oda tahsis etti ki ona ayette mihrab denilmiştir. Mihrab, had ve cihat vasıtası demektir. Bir nevi çile odası anlamını taşır. Ayette geçen mihrabın camilerde imamların namaz kıldığı yer olan mihrab ile Hazreti Zekeriya Meryem'in yanana her girişinde çeşit çeşit taze meyveler görürdü. Bunlar o mevsimde, o bölgede yetişmiyen meyvelerdi. Hına. Tefsirlerin beyanına göre bu ayette kelime sürüyle ile kastedilen kişi Hazreti İsa'dır nitekim bu surenin 45. ayetinde bunun açıkça ifade edildiği görmekteyiz. Zekeriya Rabbini dedi bana ihtiyar gelip sattığını, üstelik de karında kısır olduğuna göre benim nasıl bir Allah söylemiyordu, işte böyledir. Allah dediği yapar. Zekeriye Rabbim, oğlum olacağına dair bana bir alamet göster dedi. Allah buyurdu ki, senin için alamet, insanlara üç gün işaretten başka söz söylemememdir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah, akşam tesbih et. ve in Onlar bu yüzden çekirken de yanlarında değildi. Tesbitlerin beyanına göre, İsrail oğulları Tevratı yarımakta, kullandıkları kalemlerini nehre atmak suretiyle Kur'an çemişlerdi ki böylece. Hangisinin kalemini su yüzüne çıkarsa Meryem'i o hibayesine alacaktı. Bu kurayı oklarla çektikleri de rivayet edilmektedir. Meneklem demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu insadır, mesih. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. Mesih İbranice bir kelime olur, aslı meşhidir. Hz. İsa'nın bir lakabıdır ve mübarek Allah. Ve yıklımın gellik halinde insanlara peygamber sözleri ile Nitekim Meryem Suresi'nin 27. ve 30. ayetlerinde ifade buyurduğu gibi Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı dünyaya getirince onun iffetinden şüphelenen kavmine karşı daha yeni doğmuş olan Hazreti İsa Allah'ın kudretiyle konuşmaya başlamış ve kendisinin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu, kendisine kitap verildiğini Allah tarafından mübarek kıldığını. anlattı. Meryem Rab dedi, bana bir erkek evin demediği halde nasıl çocuğum olur? Allah söylemiyordu, işte böyledir. Allah dilemeyi yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ol der, o da. Melek Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek. O İsrail oğullarına bir elçi olacak ve onlara söylemeyecek. Şey Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar. Ona üflerim ve Allah'ın izniyle o verir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacalıyı baras illeti olanları iyileştirir. Ölünü diriltirin. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne büyüktürdüğünüzü size haber verir. Eğer inanan kimseler iseniz Bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kırılan var şeyleri de helal kırmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun bana da. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ İslamları yüzünden bazı şeyler üzerinde yasaklar koymuştu. Böylece yukarıdaki ayet Hazreti İsa'nın şeriatının bu yasakları kaldırmak suretiyle Musa aleyhisselamın teddi ettiği bir takım hükümleri nesledi. Allah, benim derabbim, sizin derabbınızdır. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir, dedi. Havariler. Biz Allah yolunun yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız cevabını verdiler. Havari kelimesi Arapça'ya Habeşistan'dan geçmiş olup, Asıl havari'dir ve yardımcı anlamına gelmektedir. Yitekim Maal-i ayette İsa'ya ve onun Dine yardımcı olmayı taahhüt edenlere bu adın verildiğini görmekteyiz. Rabbana amanna bima enzalte ve taba'na resule ve aktübna maaş şahibi وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ يُطْهِرُكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 İndirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şahitlerden yaz dediler. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların hayırlısıdır. Allah buyurmuştur ki Ey İsa seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak, işte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İmkan edenler var ya, onları dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çaktıracağım, onların hiç yardımcıları da olmayacak. Ve ammellezine amenu ve صَالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أجْرَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ان مَثَل عِيسَى عِندَ الله كَمَثَل آدَم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ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 فَقِنْتَ أَلَّا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. Resulüm, bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve oldu. Hazreti Adem'i topraktan anasız ve babasız yaratan Allah Celle Celaluhu, İsa'yı da babasız olarak yaratmıştır. Yukarıda mali geçen ayet Allah'ın kudretinin sonsuzluğu yanında Hazreti Meryem'in de iffetli olduğunun bir ifadesidir. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse şüphecilerden olma. Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki geliniz. Sizler ve bizler de dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı siz kendi kadınlarınızı biz de kendi kadınlarımızı çağıralım sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim bu ayete mübahele ayeti denir ki bir meselede haklı olanın ortaya çıkması için karşılıklı lanetleşme demektir Tefsircilerin belirttiğine göre Necran Hristiyanlarından bir heyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, Kur'an Hz. İsa'nın babasız olduğunu kabul ettiğine göre onun Allah olması lazım geleceğini iddia ettiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bir araya gelerek, kim yalancı ise Allah'ın ona lanet etmesi için dua etmeye çağırdı. Fakat Necran heyeti buna yanaşmayarak Müslümanların himayesine girmeyi kabul eden bir anlaşma imzalayıp gittiler. إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وَإِن تَوَلَّوْا فَقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب مما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 Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet o mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, bozguncuları hakkıyla bilendir. Resulü de ki, ey ehli kitabı!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 Ey اهل kitab! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat İncil kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz? Ha entum ha ulaih adetum fi lekum bihi فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ هوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولا ناس إبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله بل وَنَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أنفسهم وما يشعرون. يا işte siz öyle kimselersiniz ki Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız. Fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa ki Allah Celle Celaluhu her şeyi bilir. Siz ise bilmezsiniz. Yahudiler ile Hristiyanlar aralarında tartıştılar. Birinciler Hazreti İbrahim'in bir Yahudi olduğunu, diğerleri de Hristiyan olduğunu savundular. Her iki taraf da iddialarını ispat için deliller getirmeye çalışıyorlardı. Halbuki yukarıdaki ayette de belirtildiği gibi Hazreti İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan olabilirdi. Çünkü her iki din de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dost doğru ve Müslüman idi. Büşriklerden de değildi. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar, şu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki ne yapıp yapsınlar sizi saptırabilsinler. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar. Ey ehli Kitap, gerçeği görüp de bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini hünkâr edersiniz? Ya ehl-el kitabini me telbisûne'l haqqe bil dâtilî ve tek tümûne'l haqq وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن نهاراً وَكَفَرُوا أَخِرَةً وَكَفَرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ بَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِعَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ Ey ehli kitap, neden doğruyu eriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Rivayete göre Hayber Yahudilerinden 12 kişilik bir hahamlar topluluğu günün ilk saatinde göya İslam'a girecekler. Fakat akşama doğru da kendi kitaplarına baktıklarını Hz. Muhammed'in Risaletine dair bir işarete rastlamadıklarını öne sürerek İslam'dan döndüklerini söyleyecekler. Böylece Müslümanların da kendi dinlerinden dönmelerine ön ayak olacaklardı. İşte aşağıda maali verilen ayette onların bu planlarına işaret edilmektedir. Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Müminlere indirilmiş olana sabahleyin, görünüşte inanıp akşamleyin inkar edin. Belki onlar böylece dinlerinden dönerler. Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın. Resulüm de ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Yine onlar kendi aralarında şöyle dediler. Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine yahut da Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine inanmayın. De ki lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir onu dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Müfessir Razi'nin Kur'an'da anlaşılması en müşkül ayetlerden biri olduğunu belirttiği bu ayetin en yüpte ile başlayan kısmı şöyle de anlaşılmıştır. Ey ehli kitap! Bir kimseye Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme size verilenin benzeri veriliyor diye mi böyle karşı çıkıyorsunuz? Yahut onlar, Müslümanlar Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecek diye mi böyle davranıyorsunuz rahmetini dilediğine ayırır Allah üstün lütuf sahibidir ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الله كذبا وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين.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 ولا ينظر اليهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب الئ Ehli kitaptan öylesi de vardır ki ona yüklerle mal emanet bıraksan onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet bıraksan tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur demelerindendir. Allah adını bile bile yalan söylüyorlar. Ayette geçen ümmilerden maksat ehli kitaptan olmayan Araplardır. Hayır, gerçek onların dediği değildir. Her kim sözünü yerine getirir, ve kötülükten sakınırsa bilsin ki Allah sakınanları sever. Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Ve inne minhum la fariqan ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ما يقول لنا سكون عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني ولكن كونوا رباني Yine bima kuntum tuallimûnel kitâbe ve bimâ kuntum Ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan sanarsınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Hiçbir insanın Allah'ın kendisine kitap hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra kalkıp da insanlara Allah'ı bırak. Allah'ı bırakıp da bana kul onun demesi mümkün değildir. Bırakı söyle demesi gerekir. Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunuz. Hristiyanlar Hz. İsa'nın tanrı olduğunu iddia etmişlerdir ki Hz. İsa'nın gerçek dininde bulunmayan ve Allah'ın birliği ile asla bağdaşmayan bu iddia İslam inancına ve İslam itikadına göre tamamen batıldır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde belirttiği gibi, Hazreti İsa kendisinin Allah'ın kulu olduğunu, Allah'ın kendisine kitap gönderdiğini ve peygamber kıldığını söylemiş, Meryem Suresi 19 ve 30 ve 36. ayetinde kendisinin, ve annesinin tanrı olduğunu iddia edenleri şiddetle reddederek Allah'ı şirkten tenzih etmiştir. Maide suresi 3 ve 116 ve 117'de de böyledir. Ve size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi? Ve iz eqadallahu mithaqan nebiyyele ma ateytukum min kitabin ve hikmeh ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصريه قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من فمن بعد ذلك فاسقون اف غير دين الله يبغون وله اسلم من في السموات والارض طوعا Tav'an ve kerh'an ve ileyhi Hani Allah Celle Celalihu peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra, nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almış kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi dediğinde de kabul ettik cevabını vermişler bunun üzerine Allah o halde şahit olun ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştur Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Tefsirler burada peygamberler tarafından verilen sözün ümmetleri adına olduğunu belirtiyorlar. Bu söz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım vaadidir. Peygamberlerinin hüküm ve vaadi Hazreti Muhammed'e yardım yönünde olunca aynı hüküm ümmetleri içinde geçerlidir. Bu sebeple ümmetler zikredilmeyip verilen söz onların peygamberlerine izafe edilmiştir. Göklerde ve yerdekiler ister istemez ona teslim olduğu halde onlar ehli kitap Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki ona döndürüleceklerdir. Qul amin ve ma azila alayna ve ma ve ve ve is ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كيف يهذل له قوم كفروا بعد أن الرسول حق أن الرسول حق وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لانت الله والملائكة والناس أجمعين De ki, biz Allah'a, bize indirilene İbrahim ve İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene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 ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Dinin esasına taalluk eden temel prensipler, vahye dayanan bütün dinlerde aynıdır. Değişiklikler daha ziyade, ibadetler ve beşeri münasebetler konusunda olup bu değişiklikler insan toplumunun tekamül etmiş olmasının bir sonucudur 84. ayetten anlaşılacağı üzere İslam dini daha önceki peygamberlere gönderilen ve esasa taalluk eden dini prensipler bakımından kendisine aykırı olmayan bütün hak dinleri kabul eder. Ancak İslam dini ilahi dinler zincirinin son halkası ve devrinin insanların manevi, ahlaki ve içtimai ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan yegane din olduğundan, İslam geldikten sonra başka bir din tanıyan, bir yol tutan kimsenin bu tutumu ile İslam'a aykırı davranmış olduğu aşikardır. Dinin genel açıklamasına ve mefhumuna İmran suresi 18. ayette geniş yer verilmiştir. Oraya bakınız. Şu halde İslam dinine muhalif dinlerin ve yolların İslam dini nezdinde bir geçerliliği olamaz. İman etmelerinden, Resul'ün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın meleklerin ve bütün insanlığın lanetine uğramalarıdır.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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا كفار فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِّنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتِدَاءً بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ Bu lanete ebedi gömülüp gidecekler. Onların azapları hafifletilmez. Yüzlerine de bakılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip de yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. İnandıktan sonra kafirliğe sapıp sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecek. Ve işte onlar sapıkların ta kendisidirler. Gerçekten inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden fide olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi, kabul edilmeyecek. Onlar için acı bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur.